Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Türkiye genelinde bu yıl sıcaklıklar ortalamanın üzerinde seyrediyor. Ülke genelinde ortalama sıcaklıklar Aralık ayından beri mevsim normallerinin üzerinde. İstanbul'da da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle bazı ağaçlar Aralık ayının sonunda. Yalancı bahara aldanarak çiçek açmaya başladı. Profesör Doktor Doğanay Tolunay, havaların mevsim normallerinin üzerinde geçmesinden dolayı bitkilerin bahar geldiğini zannederek çiçek açtığını anlattı. Bu durumun mevsimlerin kaydığının göstergesi olduğunu belirten Profesör Doktor Tolunay, tarımın zarar göreceğinin habercisi olduğunu da belirtti. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay Normal şartlarda İstanbul'da Kasım ayından sonra sıcaklıklar belli bir derecenin altına düşer. Aşağı yukarı 10 derecenin altına düştüğü zaman bitkiler kış uykusuna girerler. Ama sıcaklıkların 10 derecenin üzerine tekrar çıkması durumunda bitkiler bahar gelmiş gibi bir durumla karşı karşıya kalırlar. Sıcaklık artışıyla birlikte yeniden pomurcuklarını patlatıp çiçek açarlar. Biz bu duruma yalancı bahar diyoruz. Son yıllarda daha sık karşılaşmaya başladık. Bitkilerin zamanından önce çiçek açması gibi olaylar daha sık görülmeye başlanırsa, rekorlar kırılıyorsa, bu rekorlar daha yakın zaman içerisinde kırılıyorsa bunlar iklimlerin değiştiğinin göstergesi dedi. Ağaçların erken çiçek açmasının hasadı da olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Profesör Doktor Tolnay, ciddi bir kuraklık var. Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunda yağışlar azaldı. Fırtınalar, orman yangınları gibi doğa olayları daha sık karşılaşacağız. Mevsimler kaymaya başladı. Buna benzer mevsimler arası geçişlerin daha hızlı olduğunu görüyoruz. Bahar mevsimlerinin kısaldığını, kış mevsiminden doğrudan yaz mevsimine geçildiğini görüyoruz. İlkbaharda olması gereken yağışlar olmadığı zaman bitkilerin gelişimi yavaşlıyor. Tarım bitkileri boylanamıyor. Bu mevsim kaymaları başta tarım olmak üzere bütün sektörleri yakından etkiliyor diyor. Gelelim Bartın Üniversitesi'ne. Orada da Orman Fakültesi'nin yaban hayatının fotokapağınla belirlenmesi projesi devam ediyor. Kenti çevreleyen ormanlarda kurulan fotokapağınlarla ayıların kış uykusuna geçmediği tespit edildi Bartın'da. Fakültenin Orman Mühendisliği Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nuri Kaan Özkazanç bölge halkını uyardı. İklimin ılıman geçmesi, kar yağışının geç olması, boz ayılarda geliştirildi. Kış uykusuna geçmede gecikme olduğunu gösterdi. Orman köylüleri ve işçilerimiz mantar toplamaya gidenlerin bazıları olası boz ayı karşılaşmasında dikkatli olmalarında fayda var dedi. Geçtiğimiz yüzyılda küresel ortalama sıcaklık neredeyse bir derece arttı ve hala hızlı bir oranda da artmaya devam ediyor. Küresel ısınma yüzünden canlıların çevresiyle kurduğu milyonlarca yıldır devam eden ve hassas bir döngede yürüyen ekosistem bozulduğu için türler de tehlikeye giriyor. Kış uykusuna yatan hayvanların döngülerinin bozulması da bu etkenlerden biri. Bu hayvanlar mevsim döngülerinin bozulması yüzünden daha geç kış uykusuna yatıyor, daha erken uyanıyor, göç ve üreme takvimleri de bozuluyor. 2019'da yapılan bir çalışmaya göre kışın minimum sıcaklıkların arttığı her bir santigrat derece için ayılar yılda 6 gün daha az kış uykusuna yatıyor. Çalışma küresel sıcaklıklar artmaya devam ederken Yüzyılın ortalarında siyah ayılarda yılda 15 ila 39 gün daha uyanık kalabileceklerine işaret ediyor. Dünya Meteoroloji Örgütü geçen yılki ortalama sıcaklık küresel olarak sanayi öncesi dönemde görülen seviyelerin yaklaşık 1,15 derece daha sıcak olduğunu göstermiş. 2022 şimdiye kadar da kaydedilen en sıcak yıllardan biri. Son 8 yıl modern bilim tarafından belgelenen en sıcak dönem oldu. Dünya Meteoroloji Örgütü 6 farklı kaynaktan toplanan 143 yıllık kayıtlara göre 2022'nin en sıcak 5. yıl olduğunu bildirdi. Japonya hükümeti yerel balıkçı toplulukları ve bölge ülkelerinin arasında öfkeye yol açan bir hareketle enkaz halindeki Fukushima Daiichi nükleer santralinden 1 milyon tondan fazla suyun Tartışmalı bir şekilde serbest bırakılmasının kuzey ilkbahar ve yaz aylarında başlayabileceğini söyledi. Karar hükümetin radyoaktif maddelerin çoğunu gidermek için arıtılacak olan ancak yine de teknik olarak sudan ayrılması zor olan hidrojenin doğal olarak oluşan radyoaktif bir formu olan trityum içeren suyun serbest bırakılmasının onaylanmasının ardından geldi. Bu onay esasında 2 yıl önce verilmişti ancak uygulanmıyordu. Japon yetkililer arıtılmış suyun insan sağlığına veya deniz ortamına bir tehdit oluşturmayacağı konusunda ısrar ediyor. Ancak planlar 9 büyüklüğündeki bir depremin büyük bir tsunami tetiklemesiyle yaklaşık 12 yıl sonra geçim kaynaklarını yok etme riski taşıdığını söyleyen balıkçıların muhalefetiyle karşı karşıya. Japonya'nın kuzeydoğu kıyılarındaki tsunami 18 binden fazla insanı öldürmüştü. Tsunami dalgaları Fukushima Daiichi nükleer santraline çarpmış, yedek elektrik kaynağını kesmiş ve Reaktörlerden üçünün erimesini tetiklemiş ve çeyrek asır önce Çernobil'den bu yana en ciddi nükleer kazada atmosfere büyük miktarda radyasyon salmıştı. Suyun boşaltım sürecinin 30 ila 40 yıl sürmesi bekleniyor. Japonya Dışişleri Bakanlığı temmuz ayında yaptığı açıklamada düzenleyicilerin aratıldıktan ve seyreltildikten sonra bir tünel yoluyla kademeli olarak Pasifik Okyanusu'na boşaltılmasının güvenli olacağını iddia etti. Doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.